Merhaba, Bursa'nın İznik, Gemlik ve Orhaneli ilçelerindeki sulak alanlarda yaşayan su samurları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokopanlar sayesinde görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa'da su samurlarının yayılış gösterdiği alanların belirlenmesi amacıyla fotokopan ve dolaylı gözleme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sonucu İznik Gölü, Çakırcalı, Gemlik Körfezi, Orhaneli'de Sadaa Kanyonu ve Koca Dere'de su samurlarının yaşadığı belirlendi. Tür popülasyonlarına ilişkin izleme ve koruma faaliyetlerinin devam ettiği bildiriliyor. Nehir ve göllerin yer aldığı ekosistemlerde besin zincirinin en üst halkasını oluşturan etçil memelilerden biri olan su samuru yani Latince'siyle Lutra lutra sansargiller yani Mustelidae familyasının üyesi. Dünya üzerindeki geniş yayılış gösteren bu tür Yaşam alanlarındaki bozulmalar nedeniyle popülasyonları gün geçtikçe azalıyor. Ne yazık ki su samurlarının su samurları Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin nesle tehdit altındaki türler kırmızı listesinde neredeyse tehdit altında kategorisine yer alıyor. Bu nedenle yayılış alanlarının ve popülasyonlarının belirlenmesi, korunması ve tür hakkında farkındalık oluşturulması türün neslinin devamını sağlamak açısından kritik öneme sahip. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Donald Trump'ın Çevre Koruma Ajansı için aday gösterdiği Scott Prutt'ü demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki krize rağmen onayladı. Pruitt senatoda 52'ye karşın 46 oy ile onaylandı. Oylamada iklim değişikliğini inkar eden iki demokrat Batı Virginia Senatörü Joe Manchin ve Kuzey Dakota Senatörü Senatör Heidi Heitkamp Pruitt'e onay verdi. Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins ise karşı oy kullandı küresel ısınmaya kuşkucu yaklaşan ve bu nedenle eleştirilen Scott Pruitt petrol şirketlerine yakınlığıyla biliniyor. Pruitt'ün bu ajansı yürütürken hem doğanın korunmasını hem de Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin özgürlüğünü sağlamayı hedefliyorum sözleri Trump yönetiminin fosil yakıt tüketimine yönelik politikaları hakkında ipucu vermişti. Pruitt National Review'a yazdığı makalede iklim değişikliği ile ilgili bu tartışma tamamlanmaktan çok uzak Bilim insanları küresel ısınmanın boyutları, kapsamı ve insan faaliyetlerine bağlantısı konusunda görüş birliğinde olmadıkları konusunda görüş birliği içindeler demişti. Trump'ın kabinesinde Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Enerji Bakanı Rick Perry gibi birçok sayıda enerji şirketi yöneticisi bulunuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa Komisyonu tarafından önerilen 18 enerji altyapı projesine onay verdiği bildirildi. Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik, doğalgaz ve akıllı şebeke alanlarında gerçekleştirecek yatırımların toplam büyüklüğü 444 milyon avro olacak. Yatırım bütçesi ise Avrupa Bağlantı Fonu yani Connecting Europe Facility adlı destek programıyla karşılanacak elektrik sektörüne yönelik. 7 projenin toplam maliyeti 176 milyon avro, doğal gaz sektörüne yönelik 10 projenin maliyeti ise 228 milyon avro olacak. Bir akıllı şebeke yatırımı için ise 40 milyon avroluk yatırım gerçekleştirecek. Südlink adlı projeyle Almanya'nın rüzgar enerjisi üretiminde en yüksek potansiyele sahip, kuzey kıyıları ile elektrik tüketiminin en yoğun olduğu güney bölgesi arasında yeni bir elektrik iletim hattı kurulacak. 700 kilometrelik yüksek voltajlı hat, Yatırımı için Avrupa Birliği'nin sağladığı katkı 40,25 milyon euro olacak. Projeyle Almanya elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payının artırılması hedefleniyor. Enerji depolama projesine 90 milyon avro Avrupa Komisyonu'nun en yüksek desteklerinden birini oluşturuyor. Kuzey İrlanda'da gerçekleştirecek bu depolama yatırımı için harcanacak. Ülkedeki Lerne şehrinde gerçekleşecek projeyle yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin talepten fazla olduğu dönemlerde bu fazla enerji kullanılarak yer altındaki tuz tabakası içindeki mağaralara Sıkıştırılmış hava depolanacak, talebin yüksek üretiminin ise düşük olduğu dönemlerde depolanan bu havayı elektrik üretimi amacıyla tekrar serbest bırakmaya dayalı bir sistem kurulması hedefleniyor. Oldukça değişik bir sistem. Avrupa Birliği Komisyonu aynı zamanda Slovenya ve Hırvatistan'da gerçekleştirecek bir akıllı şebeke yatırımı için 40 milyon avroluk destek sağlayacak. 5,35 milyar avro tahsis edilmiş durumda buna Avrupa Komisyonu Avrupa Bağlantı Fonu ile Avrupa Birliği ülkelerinde 2014-2020 arası dönemde gerçekleştirilecek enerji altyapı projelerine 5,35 milyarlık dolarlık kaynak tahsis etmişti. Komisyon 2014 yılında 34 proje için 647 milyon avro, 2015'te ise 35 proje için 366 milyon avro ve 2016 yılında 27 proje için 707 milyon avroluk kaynak sağlamıştı bu çerçevede. Yeşil ve barış dolu bir gelecek dilekleriyle esen kalın.